أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله ولكن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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 Onların da işlemeleri için böyle yaparlar. Feqayra'llahi abtagi hakman ve huvellezinin enzel ileykumül kitabe mufassal vellezina ataynahumül kitabe ya'lemun ennehu munzelun min rabbik bil hak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 فَقُلُوا مِنَّ ذُكِ رَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ Eğer Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin. وما لكم ألا تأكلون مما ذكر رسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه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 Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir. وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ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 هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الضل ليس بخارج منها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 Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar. Ve ida caethum ayetun kalu lan nu'min hatta nu'ta mithla ma u'tira Allahu a'lemu haythu yec'al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 وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يصعد فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الله kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar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 Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. Lehum darusselam 'inde rabbihim Rablerinin yanında onlar için bir selamet yurdu vardır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وَقَالَ قال وَقَالَ و من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وَلَنَارُ مَثْواَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 Zalimleri böylece birbirinin peşine takarız. Ya me'şar al-jinni vel-insi Alem ye'etikum rüsulum minkum Yaqussune aleykum ayati, Yaqussune aleykum ayati, Ve yunzirûnekum liqâ'a kum hâzâ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 ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ Demek oluyor ki, senin Rabbin, halkı habersizken, ülkelere haksız yere helak edici değildir. وَلِكُلِّنْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّذُ الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ kema ensa'akum kema ensa'akum min zurriyet qawmin akharin Rabb-in mustagni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir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 Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler. Ve cealû lillâhi zara min el-harţi vel-en'âmi nisîban fekâlû hâzâ lillâhi biz'nihim ve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 Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak. Ve qalu hadhihi en'amun ve harrun hajarun la yut'amaha illa men nasha'u bi'zannihim la yut'amaha illa men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 Ouladıhum sıfah bilviyir ilmi ve harmumarızquhüm Allah ve harmumarızquhüm Allah iftira en al Allah ve dızlı ve ma sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler.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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه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 çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Temaniye azvaj min ad'n eynin ve min elma'z eynin. Kul ekrayn harra amil unthayni em mehtemlet aleyhi erhamul unthayni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 Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمْ أَمْلُؤْ ثَيْنِ أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُثْيَيْنِ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم من من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين.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 Zalim topluluğu doğru yola iletmez. قُلَّا أَجْدُ فِي مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِ مِنْ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق فإنّه رجس أو فسق أُهِلّ لغير الله به فمن يذبح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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعذب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 Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez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 de ki üstün delil Allah'ındır eğer Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi ul helumü şuhadâkum ellezîne yeşhedûne enne llâhe harreme hâzâ fe in şehidû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 Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah, düşünesiniz diye bunları size emretti. وَلَا تَقَرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِصْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدو ورحمة وهدو ورحمة لعله ربهم يؤمنون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 İşte bu Kur'an'da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. <gülüyor> Kur'an'ı size indirdik ki Kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi Bizse onların okumasından habersizlik demiyesiniz. اَوْ <gülüyor> تَقُولُوا لَوْ اَنَّا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ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 göz yasdifûne an azâbi bimâ kânû Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demiyesiniz İşte size de Rabbinizden açık bir delil hidayet ve rahmet geldi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 Sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz. Ülün nani hedani Rabbi ila siratın, mustaqim dinen, ciyemin, millet ebrahim hanifa, ve ma kan min al de ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi. <gül> De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, Hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bunlar emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.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 o anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. O, Allah'ın izniyle, sizinle birlikte, Allah'ın izniyle, sizinle birlikte, Allah'ın izniyle, sizinle birlikte, Allah'ın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 صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين ألف لام ميم صاد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 فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءُوهُ بَأْسَنَا إِلَّا, أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين Azabımız onlara gelince, biz gerçekten zalimlermişiz demekten başka sözleri olmadı. <Gülüyor> biz mutlaka kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara da soracağız, peygamberlere de soracağız. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا ki onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ فَمَنْ <Gülüyor> فَقُلَتْ Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَضْلِمُونَ Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır. وَلَقَدَ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçim imkanları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz? Walladhalqanakum, thumma sawurnakum, thumma qulnaal-malaika tisjudu, thumma qulnaal-malaika tisjudu, l-Adama